ama بعد, fa in ahsana al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fi an-nar amma ba'd dhalika salihin adlı hadis Sizlerle beraber okumaya, içindeki hadisleri şerh edip anlamaya devam ediyoruz. 80. Baptayız, 80. bölümdeyiz. Bu babımızın başlığı şöyle. "Babu ı ta'ati vulatil emri fi gayri ma'siyetin ma ve tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Allah'a isyan olmayan, Allah'a ma'siyet olmayan konularda ulatul umur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 İlim ehline baktığın zaman mesela İmam Nevi Rahimahullah az sonra gelecek e, hadislerin çoğu muttafakun aleyh hadisler. buhari ve Meslumin ittifak ettiği hadisler. Değil konusunda şüphelerin olmadığı hadisler. Mesela ilim ehli de bakıyorsunuz sabır konusunda çok değinmişler. Mesela İmam Nevi Rahimahullah bu hadislerle ilgili zikretmiş olduğu bu hafta aleyküm selam, Diyor ki Babul emri bis sabri inde zulmül vulati usti'farihim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 yeterliyorsun. Evet. Mesela İbn Abi Asım sünnet adlı kitabında diyor ki bu konularla alakalı zikretmiş olur rivayetlerde. Babu ma emare bihi'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem min'es sabr. "عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الأولاد" diyor ki kişinin yöneticisinin yaptığı şeyleri gördüğü zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bu görülen şeylerde ümmetine sabretmesi, bahsi sabretmesi babı. Demek ki arkadaşlar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 Fela yajuzu en yuzal lima fihi zulm ve cur'in kema hu adatu Birçok insanın, birçok nefislerde olan şeyin aksine ne yapılması gerekmez? Bu zulümden dolayı o yöneticinin oradan izale edilmesi gerekmez. Tuzilu şerr bi ma hu şerrun minhu. Birçok insan neyi ister, neyi arzular? Bu şerri yok etmeyi arzular ama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 onların var olan, yapmış oldukları zulümün daha da artmasına sebep olur. Yani bu huruçtan sonra, bu ayaklanmadan sonra yaşanacak olan zulümler ne olur? Kat kat artar. Diyor ki, Feyusberu aleyhike kema yusbaru indel emri bil ma'ruf ve nehi anil munkar ala zulmü al vel menhi fi mevadi'in kesira. Diyor, aynı bir insan emri bil ma'ruf yaptığı zaman nasıl ezaya,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 Geçen haftaki hadislerden de gördünüz. Aleyhisselatü ne diyor? Namaz kıldıkları sürece yapmayın? Ayaklanmayın, kalkmayın dedim Aleyhisselatü Vesselam. Onlardan gördüğümüz zulüm ne olursa olsun. Ne yapacağız? Buna sabredeceğiz. Şayet bize günah işlemeyi emrederlerse, diyorlar, derse ki sakalını kes, paçanı uzat, başını aç. Bu konuda onlara ne yapmayacağız? Bu konularda onlara itaat etmeyeceğiz. Şeyh Sallallahu Aleyhi Vesselam'in Rahim'in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 Çünkü Allah ve Resulü bizlere neyi emrediyor? Yöneticilere masiyet olmayan şeylerde itaat etmemizi emrediyor. İmam-ı Nevi bu başlıkta bize Nisa suresindeki ayeti zikrediyor. allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler, ati'u Allah ve ati'u Resul ve ule'l-emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin.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 tabiri caizse günün ifadesiyle çakallıklara başvurmayacağız. Yani adam bir şey koyduysa o konuda ona o konuda isyan olmadığı sürece Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı sürece ne yok? İtaat etmek var. Karşı çıkmak yok. İlk hadis i̇bn Ömer hadisi Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال alel mer'il muslimi diyor ki Müslüman kimseye vaciptir. Müslüman kimseye düşer. Essem'u ve atta'atu fîmâ ahabbe ve kerihâ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 Yöneticine kendi nefsin için kendi kafana göre hıruc edemezsin. Ve ne yapamazsın? İsyan bu şekilde edemezsin. Ve men mâte ve lesefî bey atun ma'te mi'ten cahiliye. Kim diyor öldüğünde, boynunda bir yöneticiye bey'at yoksa, ona itaat yoksa, bu kimse cahiliye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 Ne yapmamız gerekiyor? Neyi tavsiye ediyoruz aleyhissalâsâsâsâsâ? Diyor ki فَصْبِرُوا Sabredin. حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضُ Yani havzumda benimle karşılaşınca, benimle buluşunca dek ne yapın? Sabredin. Yani selef-i salihin, ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı bu arkadaşlar. Yani bunu beğenmeyenlerin itikadı, kimin itikadı? Haricilerin itikadı.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 وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ Kim diyor bir yöneticiye beyat eder elini verir kalbini verirse kalbinden beyat ederse fel yuti'u in gücü yettiğince ona ne yapsın itaat etsin Ve in jaa ahar yunazi'uhu fadribu 'unuqal ahar geldi de birisi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 çok önemli. Nasıl nasip Burada Şeyh Salihül al-Useymîn rahimahullah'ın meqâsidu'l-İslam adlı kitabından bir yer okuyacağım size. Diyor ki rahimahullah ''İndemâ qarrara ennennasihata tekun lilvulâti sırran la alâneten ve sâk'a bağdu elillâ ala zâk'' Diyor ki ''Fe idâ kana l-kelâmu fil-melik bi-gîbetin eû nushuhu cehran ve teşhiru bihi min ihanetihi leti teva'adallahu fa'ilâ bi-ihanetihi felâ şeke ennâhu yegebu mura'atu mâ zâkârnâ.'' Diyor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 Meydanlarda bunlara, bunların hakkında, yöntezin hakkında konuşmak diyor nasihat değildir diyor şey. İbnü’s-Senâhümallah. Fala takatar rabimen yef aluzalik. Böyle yapanları görürsün, böyle yapanları vardır diyor İbnü’s-Senâhümallah. Bunlara diyor aldırma, bunlara aldanma. Şimdi değil mi? Yani çok hoş geliyor nefislere. Ya o adam Costco’da devlet başkanına insanların önünde ne yaptı? İşte haddini bildirdi.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 Eğer diyor sultan, eğer diyor padişah, eğer kral, eğer başbakan, cumhurbaşkanı seni dinleyen bir insan ise onun yanına git, onun evinde ona nasihat et diyor. فَاَخْبِرُهُ بِمَا تَعْلَمُ Bildiğin, Allah'ın dininden bildiğin şeyleri ona orada evinde aktar. in kabilemin مِنْكَ Senden bunu kabul ederse ne güzel. وَاِلَّا <gülüyor> فَدَعْهُ Kabul etmezse diyor onu bırak. فَاِنَّكَ لَسْتَ بِاَعْلَمَ مِنْهُ Sen ne değilsin?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 عن أبي هنيدا وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا يقول صحابة يقول أي الله الرسول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 Ama halka vermeleri gereken şeyleri halka vermiyorlar. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Hadis sahih Müslim'de, sahih bir hadis. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam arada <gülüyor> anhu Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitmiyor bu soru önce. Yüzünü çeviriyor Aleyhisselatü Vesselam. Sağada bir daha soruyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İsme'u ve ati'u. Ne yapın? İşitin, dinleyin ve itaat edin.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 Evet sekizinci hadis Abdullah ibni Mesut radıyallahu anhu kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam diyor ki innekum innehâ setekûnû ba'dî eferâ diyor ki aleyhissalatü vesselam benden sonra kayırmalar olacak ve umûrun tunkîrûnehâ ve benden sonra sizlerin münker gördüğünüz dinen münker olan şeyler olacak Aleyhisselatü Vesselam bunlara haber veriyor. Evet. Kalu ya Rasulallah" Sahabeler hemen soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Keyfe te'muru men edrake zalik. Bizlerden bu döneme yetişen, bizleri uyardığın bu döneme yetişen olursa bizlere ne yapmamızı emredersin? Bakın yani kayırmalar olacak diyor Aleyhisselatü Ne demek kayırmak arkadaşlar? Hı. Yani adam, yönetici ne yapacak?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 i̇bn Abbas, 10. hadis, bu baptaki 10. hadis. Enne euh, Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, men kerhe min emîrihi şey'en fel Bakın ki. Kim? Yöneticisinden, başındaki idareciden, hoşlanmadığı, hoşuna gitmeyen bir şey görürse, ne yapsın? Fel yasbir. Sabretsin.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 İslam Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizlere bunu mu tavsiye ediyor? Bunların emri hayır. Ne yapacağız arkadaşlar? Sabredeceğiz. Sabır üzere olacağız. Fenne men خرج men sultan şibran mata mita cahiliye. Kim diyor sultanın beyatından, sultana itaatten bir karış çıkarsa, bir karış. Çıkarsa cahiliye ölümü üzere ölmüştür diyor Resulullah. Bu hadisler ne muttafakun aleyh hadislerden. Resulullah yani sallallahu aleyhi ve sellem çok aşık bir şekilde konuşuyor arkadaşlar yani. Çok salih bir şekilde konuşuyor. Münker olan şeyler göreceksiniz. Kayırmalar göreceksiniz. Siz diyor hak onların sizin üzerinizdeki onun hakkını verin. Kendi hakkınızı Allahu Teala'dan isteyin. Evet bu baftaki 9. hadis An-ebi Hurayra radıyallahu anh kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men ata'ani ata'Allah diyor ki vesselam, kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani Rasûl'e itaat Allah'a itaat Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Allah Rasûlü size neyi getiriyorsa onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Sizi neyden yasaklıyorsa, neyden alıkoyuyorsa onu hemen bırakın. Değil mi? Başka bir ayat kerimede allah Teala ne diyor? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُوا اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ emrihim. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman artık hiçbir mümin ve mümine Erkek ve kadın iman edenler için o konuda ne yoktur, işlerinde artık bir seçme hakkı yoktur. Yani Müslümanlık bunu gerektiriyor, iman bunu gerektiriyor arkadaşlar. Başka bir ne diyor Allah Teala? Fela verat bi kela yu hatta yu hakimu kafi ma şajara beynehum. Rabbine yemin olsun ki onlar kendi aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmedikçe.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 kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. O asani, fakat asallah. Kim bana isyan ederse emirleri mi, çiğnerse Allah'a isyan etmiş olur. O man yutigil emira, fakat etaani. Kim diyor yöneticisine itaat ederse bana itaat etmiş olur. O man ya asil emira, fakat asani. Kim de yöneticisine isyan eder ise kime isyan etmiş olur diyor. Bağına isyan etmiş. Onun için bu konu önemli bir konu. Önemli bir mesele. Aleyhisselatü bir hadis-i de diyor ki yine, hadis yine Say-i Müslim'de, İsma ve atı' Yönetici ne diyor? İşit ve itaat et. Ve indaraba zahrek ve ahaza mâlek. Hadise bakın arkadaşlar. Sırtına vursa da, elinden diyor ekmeğini alsa da, işit ve itaat et. Kime? Yöneticine.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 Yönetici olmayı istemenin ne yolunduğu babu. Yani yönetici olmayı arzulamak istemek bunun peşinde koşmak hoş bir şey değil. Ne yolunmuş bir şey. Yasaklanmış bir şey. Buna değineceğiz Allah nasip ederse. Ondan sonra bir, bu konuyla alakalı bir bahsimiz, bir iki bahsimiz babımız kalıyor. Bu ardından da Kitabul Edebe Allah nasip ederse geçeceğiz. Bunlarla yetinelim sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını alabiliriz. Subhanallahi ve hamdik <Sessizlik> eşhedü la ilaha illa ente esteğfiruke <Sessizlik> ve etûbû